Boykot ve Kaldırılışı Hz. Ömer radiyallahu müminler Allah'a gizli ibadet ederken, Kureyşlilerin açıkça Kabe'de putlara tapmalarına tahammül edemiyordu. Bu yüzden gidip açıkça Kabe'de namaz kılar ve diğer müminleri de buna teşvik ederdi. Bazen Hz. Ömer ve Hamza yanlarında bir grup müminle mescide girer ve namaz kılarlardı. Böyle zamanlarda Kureyş liderleri hiç ortada görünmezdi. Çünkü onlar için orada oturmak ve olanları seyretmek gurur kırıcıydı. Hz. Ömer radıyallahu anh'den korktukları için de müdahale edemiyorlardı. Fakat bu genç adamın kendilerini yendiğini zannetmesini de istemiyorlardı. Bu yüzden Ebu Cehil'in baskısıyla en iyi çözümün Ebu Leheb dışında mümin olsun olmasın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi koruyan tüm Haşimilere bir boykut düzenlemek olduğu kararına vardılar. Hazırladıkları dokümana göre kimse Haşimli bir kadınla evlenmeyecek ve kızını da Haşimilere vermeyecekti. Kimse onlara bir şey satmayacak onlardan da bir şey satın almayacaktı. Bu Haşimiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi reddedene veya o peygamberlik iddiasından vazgeçene dek sürecekti. Hepsi taraftar olmasa da 40 Kureyşli lider bu anlaşmayı imzaladı. Muttalib oğulları kardeşleri Haşimilere bunu yapmak istemediler fakat zorla anlaşmaya dahil edildiler. Doküman dikkatle Kabe'nin içine yerleştirildi. Karşılıklı dayanışma için tüm Beni Haşim Mekke Vadisi'nin Ebu Talip mahallesinde toplandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice radiyallahu anha ev halkıyla birlikte o mahalleye gelirken Ebu Leheb Kureyşlilere bağlı olduğunu gösterircesine karısıyla bu mahalle dışında bir eve taşındı. Boykot sıkı bir şekilde uygulanmıyordu ve evlenen bir kadın hala eski kabilesinin bir üyesi sayıldığı için Beni Haşimlerle bağlar tamamen koparılamıyordu. Ebu Cehil sürekli boykotu kontrol ediyor fakat istediklerini herkese uygulatamıyordu. Bir gün Hz Hatice'nin yeğeni Hakimi yanında sırtında bir çuval unla giden bir köle ile beraber Beni Haşim mahallesine giderken gördü. Onları düşmana yiyecek götürmekle suçladı ve hakimi Kureyş'e ihbar edeceğini söyledi. Onlar tartışırken Esed kabilesinden Ebu'l-Behteri geldi ve meselenin ne olduğunu sordu. Sorunu öğrendiğinde Ebu Cehil'e ''Bu onun halasının unudur. Halası ununu istiyor. Bırak da adam istediğini yapsın.'' dedi. Ne hakim ne de Ebu'l-Behteri Müslüman değillerdi. Fakat Esed kabilesinden birinden diğerine un götürmek kabile dışından birisinin karışamayacağı bir durumdu. Mahzumlunun araya girmesine tahammül edilemezdi. Ebu Cehil söylediğinde ısrar edince Ebu'l-Behteri yerden bir devenin kaburga kemiğini aldı ve Ebu Cehil'in kafasına vurdu. Ebu Cehil yere düştü. O sırada oradan geçmekte olan Hamza'yı memnun etmek istercesine yerde onu çiğnediler. Hakim haklıydı. Boykot edilen kurbanların kişiliği yüzünden birçok kişi de boykota karşıydı. Amir kabilesinden Hişam İbni Amr, Haşimi kanı taşımıyordu fakat ailesinin Haşimilerle evlilik bağları vardı. Hişam gece hava kararınca yiyecekle yüklü bir deveyi Beni Haşim mahallesine götürür, mahalleye girişte devenin yularını çıkarır ve ilerlemesi için arkasına vurup bırakıp giderdi. Ertesi gece de yiyecek yüklü bir deve getirdi. Müslüman olmayanların bu yardımlarının yanı sıra diğer kabilelerden Müslüman olanlar, özellikle Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh bu yasağın etkilerini hafifletmeye çalışıyorlardı. İki yıllık boykotun sonunda Ebu Bekir an artık zengin bir adam sayılmazdı. Fakat bu yardımlara rağmen Beni Haşim mahallesinde açlık ve kıtlık vardı. Haram aylarda saldırı ve tecavüzden emin olarak dışarı çıkabiliyorlardı. Bu zamanlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık Kabe'ye giderdi. O sıralarda Kureyş liderleri varlığından yararlanarak ona hakaret ederlerdi. Bazen Kureyş'i uyaran ve daha önceki kavimlerin başına gelenleri anlatan ayetleri okurken Abdüddar sülalesinden nadr ayağa kalkar ve Tanrı'ya andolsun ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benden daha iyi bir konuşmacı değildir. Onun konuştukları eskilerin masallarıdır. Onları yazılı bir kağıttan okuyor. Ben de benimkileri kendi kitabımdan okuyorum derdi. Daha sonra Rüstem, İsfendiyar ve İran krallarıyla ilgili hikayeler anlatırdı. Bu bağlamda kalbin doğaüstü gerçeklikleri algılayan bir yeti olduğuna değinen birçok ayet inmiştir. Kafirlerde kapalı olan kalp gözü, nurun parladığını görebilir, bu da imandır. Fakat yaşamını kötü işlerle geçirmek kalbi tozlarla kaplar ve Allah'tan gelen mesajın ilahi kökenini algılayamaz.'' Ona ayetlerimiz okunduğu zaman geçmişlerin uydurma masallarıdır dedi. Asla, hayır onların kazanmakta oldukları kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Bunun aksine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinin her zaman uyanık olduğunu ve her an gerçeklerle beraber olduğunu belirtmiştir. Gözüm uyur fakat kalbim uyanıktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çağında yaşayanların adından çok nadir bahseden Kur'an Ebu Lehet ve karısının cehenneme gireceğini müjdeler. Ümmü Cemil bunu duyunca elinde bir taş tokmakla Kabe'ye Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aramaya çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturan Ebu Bekir'e gitti ve arkadaşın nerede diye sordu. Konuşamayacak denli şaşıran Ebubekir radıyallahu an, anh, onun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kastettiğini biliyordu. Ümmü Cemil devam etti. Duyduğuma göre beni hicvetmiş. Tanrı'ya and olsun onu bulursam ağzını bu havan tokmağıyla parçalayacağım. Bana gelince ben gerçek bir şairim dedi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şu şiir okudu. Biz o günahkara uymuyoruz. Emirleriyle alay ediyoruz ve dininden nefret ediyoruz. Kadın gittiğinde, Ebu Bekir radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Kadının kendisini görüp görmediğini sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, O beni göremedi. Çünkü Allah, Onun gözüne perde çekti dedi. Arapça, Günahkar, suçlu anlamına gelen, Muzammam, Övülen ve değer verilen anlamına gelen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Karşıt anlamıdır. Kureyşliler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yermek için bazen bu terimi kullanırlardı. Hazreti Peygamber bunu duyunca arkadaşlarına Allah'ın Kureyşlilerin kötülüklerinden beni koruması şükre değmez mi? Onlar bana muzamman, suçlanan diyorlar. Halbuki ben Muhammed'im, övülenim. Beni haşim ve beni muttalibe uygulanan boykot iki yıl sürdü ve beklenen etkilerin hiçbirini göstermedi. Aksine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha dikkat çekmesine ve tüm Arabistan'da yeni dinden bahsedilmesine neden oldu. Bu tür düşüncelerden bağımsız olarak Kureyşlilerin çoğu özellikle boykot edilenler arasında akrabaları bulunanlar boykot hakkında olumsuz düşünceler taşıyorlardı. Karar değiştirmenin zamanı gelmişti ve ilk tepkiyi gösteren adam yine Haşimilere sık sık yiyecek ve giyecek yüklü develer gönderen Hişam oldu. Hişam tek başına bir şey yapamayacağının farkındaydı. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Atike'nin oğlu Mahzumlu Züheyre gitti ve şöyle dedi. Annenin akrabalarının durumunu bilirken nasıl yemek yiyip güzel giyinmeye dayanabiliyorsun? Onlar ne bir şey satabiliyorlar ne de alabiliyorlar. Ne kızlarını ne de oğullarını evlendirebiliyorlar. Allah'a yemin ederim ki eğer onlar Ebul Hakem'in, Ebu Cehil'in, annesinin akrabaları olsalardı ve sen onu, onun seni çağırdığı şeye çağırsaydın, o hiçbir zaman bunu yapmazdı. Beni utandırdın Hişam dedi Züheyr. Fakat tek başıma ne yapabilirim? Eğer beni destekleyen biri daha olsaydı bu anlaşmayı geçersiz kılana dek savaşırdım. Hişam, birini buldum dedi. Kim o? Benim. Benim. Bir üçüncüsünü daha bulalım dedi Züheyr. Bunun üzerine torunu Mutim İbni Adi'ye gittiler. Sen Kureyş'le bir olarak Abdümenaf oğullarının iki kolunun yok olmasına göz mü yumuyorsun? Tanrı'ya andolsun eğer onların bunu yapmasına izin verirsen bir müddet sonra aynı şeyi sana da yaparlar dedi. Mutim dördüncü bir adam istedi. Bunun üzerine Hişam Hatice'nin unu yüzünden Ebu Cehil'e vuran Esedli Ebul Behteri'ye gitti. O beşinci bir adam gerektiğini söylediğinde Hişam diğer bir Esedli'ye bir altıncıya gerek olduğunu söylemeden teklifi kabul eden Zemeh İbni El Esved'e gitti. Hepsi de o gece Mekke'nin dışındaki Hacun dağı eteklerinde buluşmaya karar verdiler. Orada hareket planlarını tasarladılar ve bu anlaşmayı geçersiz kılmadan meseleyi bırakmayacaklarına söz verdiler. Züheyr bu işle en çok ilgili olan benim. O yüzden ilk konuşan ben olacağım dedi. Ertesi sabah mesciddeki kalabalığa karıştılar ve Züheyr üzerindeki uzun cübbesiyle Kabe'yi tavaf etti. Daha sonra yüzünü meclistekilere çevirdi ve ''Ey Mekkeliler!'' ''Hâşimoğulları hiçbir şey alıp satamazken biz burada rahatça yiyip giyinecek miyiz? Tanrı'ya andolsun bu haksızlık ortadan kalkıncaya dek rahat etmeyeceğim.'' dedi. Kuzeni Ebu Cehil hemen ayağa kalktı ve ''Yalancısın.'' dedi. ''Bu durum ortadan kalkmayacak. Zemeh, asıl yalancı sensin. Bu anlaşma yazıldığında biz taraftar değildik.'' dedi. ''Zemeh doğru söylüyor.'' ''Onda yazılı olanı desteklemiyoruz ve taraftar değiliz.'' dedi Ebu'l-Behteri. Mut'im, ikiniz de haklısınız. Asıl buna hayır.'' diyen yalancıdır. ''Tanrı şahidimiz olsun, biz ondan ve onda yazılı olandan masumuz.'' dedi. Hişam da aynı şeyleri söyledi ve Ebu Cehil onları bir gecede sözlerinden dönüp entrika çevirmekle suçlamaya başladığında, Mut'im onun sözünü kesti ve Kabe'ye anlaşma metnini getirmeye gitti. İçeriden elinde küçük bir parça kağıt ve zafer ifadesiyle çıktı. Kurtlar ilk başa yazılan Allah'ım senin adınla kelimeleri dışındaki tüm anlaşmayı yemişlerdi. Kureyş'in çoğunluğu zaten ikna olmuştu. Bunun yanı sıra bu tartışmasız mucize tüm karşı çıkanları durdurdu. Ebu Cehil ve onun gibi düşünen birkaç kişi karşı koymanın anlamsız olduğunu biliyorlardı. Boykot resmen kaldırılmıştı. Kureyş'ten bir grup Beni Haşim ve Beni muhtalibe iyi haberleri vermeye gitti. Boykot kaldırıldıktan sonra Mekke'de büyük bir rahatlama oldu ve belli bir süre için Müslümanlara karşı gösterilen düşmanlık yumuşadı. Bu rahatlama haberi abartılarak Habeşistan'a dek ulaştı. Bunun üzerine muhacirlerden bazıları Mekke'ye dönmek için hemen hazırlıklara başladılar. Cafer radıyallahu anh gibi bazıları ise bir süre daha orada kalmalarının iyi olacağını düşünüyordu. O sırada Kureyş liderleri çabalarını Muhammed sallallahu aleyhi ve bir anlaşma yapmaya ikna etmede yoğunlaştırmışlardı. Bu kendilerine göre ona takınılan en yakın, en yumuşak tavırdı. Velid ve diğer liderler iki dinin de aynı ayda uygulanmasını önerdiler.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu öneriyi reddetme şeklinde zorluk çekmeden hemen gelen vahiyle onlara cevap verdi. De ki, ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Bunun sonucunda Geri dönen muhacirler daha haram bölgeye ulaşmadan yumuşak durum sona ermişti. Cafer ve Abdullah İbni Cahş radıyallahu anhüma dışında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün kuzenleri geri döndüler. Onlarla birlikte Osman ve Rukiye de geldiler. Osman radıyallahu anla birlikte dönen diğer Şemsli de Ebu Huzeyfe idi. Ebu Hüseife korunma için babası Utbe'ye sığınabilirdi. Fakat Ebu Seleme radıyallahu an ve Ümmü Seleme radıyallahu anha kendi kabilelerinden işkenceden başka bir şey beklemeyeceklerini biliyorlardı. Bu yüzden Mekke'ye gelir gelmez hemen Ebu Seleme'nin dayısı olan Ebu Talip'ten korunma istediler. Ebu Talip Mahzumilerin karşı çıkmasına rağmen bu isteği kabul etti. Sen bize karşı yeğenin Muhammed'i koruyorsun fakat niçin bizim kabilemizden bir adamı bize karşı korumayı kabul ediyorsun dediler. Ebu Talip o benim kız kardeşimin oğludur. Eğer ben kız kardeşimin oğlunu koruyamazsam erkek kardeşimin oğlunu da koruyamam demektir dedi. Mahzumilerin onun liderlik haklarına saygı göstermekten başka seçenekleri yoktu. Yanı sıra bu kez peygamber sallallahu aleyhi ve selleme en çok düşmanlık besleyen Ebu Leheb de ağabeyini destekliyordu. Bu yüzden daha fazla diretemediler. Ebu Leheb kendisine göre boykot süresince yeğenine duyduğu nefreti bu kadar açığa vurmasının özrünü yerine getiriyordu. Nefreti hiçbir şekilde azalmamıştı fakat ağabeyinden sonra kabilenin lideri olacağı için ailesiyle iyi ilişkiler içinde olmak istiyordu. Ebu Talib'in çok uzun yaşamayacağının da farkındaydı.